Enbiya Suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla insanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Onlar ise gaflet içinde yüz çevirmektedir. Kendilerine Rablerinden her yeni mesaj geldiğinde, kalpleri eğlencede olduğu halde gaflet içerisinde elbette bununla hep alay ederek dinlemişlerdi. O zalimler şu gizli fısıltıyı yapmışlardı. Bu Muhammed sizin gibi bir insandan başka nedir ki? Siz şimdi göz göre göre büyüye mi geliyorsunuz? Peygamber şöyle demişti: Rabbim yerde ve gökteki her sözü bilir. O duyandır, bilendir. Müşrikler: Hayır, bunlar karma karışık rüyalardır. Aksine onu kendisi uydurmuştur. Dahası o bir şairdir. Öyle değilse bize hemen öncekilere gönderilenin benzeri bir ayet, bir delil getirsin demişlerdi. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir şehir halkı iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Biz senden önce de kendilerine ettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Bilmiyorsanız zikir yani vahiy ehline sorun. Biz o peygamberleri yemek yemeyen birer ceset olarak yaratmadık. Onlar bu dünyada ebedi kalıcı da değillerdi. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirmiştik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz yani layık olan kişileri kurtarmış, haddi aşanları da helak etmiştik. Şüphesiz ki size içinde gerçekleri hatırlamanız için bilgiler bulunan bir kitap indirdik. Akıl etmiyor musunuz? Zalim olan nice şehir halkını kırıp geçirmiştik. Arkasından da başka topluluklar yaratmıştık. Azabımızı hissettiklerinde Bir de bakarsın ki o azap bölgesinden Kaçıyorlar Onlara şöyle demiştik Kaçmayın İçinde bulunduğunuz Sizi şımartan refaha ve yurtlarınıza Geri dönün Çünkü size sorular sorulacak Onlar ah eyvah bize Şüphesiz ki biz zalimlermişiz Demişlerdi Biz kendilerini yere serilmiş Hasat edilmiş ekine çevirinceye kadar O feryatları sürüp gitmişti Biz göğü yeri ve bunlar arasındakileri oyuncular olarak oyun oynamak için yaratmadık. Bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlar değiliz. Aksine biz gerçeği batılın üzerine atarız da o batılın işini bitirir. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi yalnızca ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar ona ibadetten dolayı kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar gece gündüz bıkmadan Allah'ı tesbih ederler, onu yüceltirler. Yoksa yerden dünyevi bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekmiş? O ikisinde yani yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı düzenleri elbette bozulup gitmişti. Arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları şeylerden yücedir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlar ise sorguya çekileceklerdir. Yoksa onun peşi sıra bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, delilinizi getirin. Bu, benimle birlikte olanların ve benden öncekilerin gerçeği içeren öğretisidir. Hayır, onların çoğu gerçeği bilmezler. Bu yüzden yüz çevirirler. Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur. Bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım Müşrikler Rahman olan Allah melekleri çocuk edindi dediler Haşa O çocuk edinmekten yücedir Aksine melekler ikram edilmiş kullardır Ondan yani Allah'tan emir almadan önce konuşmazlar Yalnızca onun emriyle iş yaparlar Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir Allah'ın razı olduğundan başkasına şefaat edemezler onlar Allah'a saygıları nedeniyle titrerler. Meleklerden her kim onun peşi sıra ben de ilahım derse biz onu bile cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz. Kafir olanlar göklerle yer bitişik bir haldeyken onları birbirinden ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasıyla ilgili yerin içinde ağır baskılar yarattık. Yol bulsunlar diye orada geniş yollar yarattık. Biz göğü korunmuş bir tavam yaptık. Onlar ise göğün delillerinden yüz çevirirler. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Hepsi birer yörüngede yüzerler. Senden önce de hiçbir insana çok uzun hayat vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar çok uzun süre mi kalacaklar? Her nefis. ''Her can ölümü tadıcıdır. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Sadece bize döndürüleceksiniz.'' Kafir olanlar seni gördükleri zaman sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mu?'' diyerek seninle hep alay ederler. Oysa onlar Rahman'ın zikrini yani Kur'an'ı inkar edenlerin ta kendileridir. ''İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size delillerimi ileride göstereceğim.'' Azabı benden acele istemeyin. Doğruysanız o vaat son saat ne zamanmış derler. Kafir olanlar yüzlerinden ve sırtlarından saran ateşi savamayacakları, kendilerine yardım edilemeyeceği zamanı o günün dehşetini keşke bilselerdi. Doğrusu o son saat kendilerine öyle ani gelir ki onları şaşırtır. Artık onu reddetmeye yani geri çevirmeye güçleri yetmez ve kendilerine bakılmaz da. Yemin olsun ki senden önceki elçilerle de alay edilmişti ve alay edenleri alay ettikleri şey kuşatmıştı. De ki Rahman'dan, onun azabından sizi gece gündüz kim koruyabilir ki? Hayır, onlar Rablerini hatırlamaktan yüz çevirirler. Yoksa Allah'ın peşi sıra kendilerini bize karşı savunacak ilahlar mı varmış? O ilahlar hem kendilerine yardıma güç yetiremezler hem de bizden sahiplenme göremezler. Oysa onları da, atalarını da yararlandırdık. Sonunda ömür kendilerine hiç bitmeyecekmiş gibi uzun geldi. Yeryüzüne gelip onu uçlarından eksildiğimizi görmezler mi? Üstün olan, üstün gelen onlar mıymış? De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum. Sanırlar uyarıldıkları zaman bu çağrıyı duymaz. Onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa, elbette, ah, eyvah bize! Şüphesiz ki biz zalimlermişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmeyecektir. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar bile olsa onu teraziye getirmiş olacağız. Hesap görenler olarak biz yeteriz. Yemin olsun ki biz Musa'ya ve Harun'a muttakiler için furkanı yani doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini, aydınlığı ve gerçeği hatırlatan övüdü vermiştik. O takva sahipleri gaybdaki Rablerine saygı duyarlar. Dahası onlar o son saatten de tir tir titreyenlerdir. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir hatırlatmadır. Şimdi onu inkar mı ediyorsunuz? Yemin olsun ki İbrahim'e olgunluğunu daha önce vermiştik. Biz onu çok iyi bilirdik. Hani o babasına ve kavmine şu tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da ''Biz atalarımızı bunlara tapanlar olarak bulduk.'' demişlerdi. İbrahim, ''Şüphesiz ki siz de atalarınız da apaçık bir sapkınlık içindesiniz.'' demiş. Onlar da ''Bize gerçeği mi getirdin yoksa sen oyun oynayanlardan mısın?'' diye sormuşlardı. İbrahim, ''Hayır, sizin Rabbiniz yoktan yarattığı göklerin ve yerin Rabbidir. Ben buna şahitlik edenlerdenim.'' demişti. Allah'a yemin olsun, siz dönüp gittikten sonra... Putlarınıza elbette bir plan uygulayacağım İbrahim sonunda belki ona dönüp sorarlar diye Büyükleri hariç o putları paramparça etmişti Kavmi bunu ilahlarımıza kim yaptı Şüphesiz ki bunu yapan kişi zalimlerden biridir diye sormuştu Bir kısmı bunları diline dolayan Kendisine İbrahim denen bir genç duyduk demiş Onu hemen insanların gözü önüne getirin Belki şahitlik ederler demişlerdi. Onlar bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim diye sorunca İbrahim Belki de bu işi şu büyük olan yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun demişti. Kendilerine yani birbirlerine dönüp zalimler sizsiniz siz demişlerdi. Sonra eski kafalarına dönmüşler de sen bunların konuşamadığını pekala biliyorsun demişlerdi. İbrahim Allah'ın peşi sıra. ''Size hiçbir zarar ve yarar veremeyen şeylere hala tapacak mısınız?'' demişti. Size de Allah'ın peşi sıra tapmakta olduğunuz şeylere de yazıklar olsun. Akıl etmiyor musunuz? Bir kısmı, ''Bir iş yapacaksanız o İbrahim'i yakında ilahlarınıza yardım edin.'' demişti. Biz de ''Ey ateş, İbrahim için serinlik ve esenlik ol.'' demiştik. Ona tuzak kurmak istemişlerdi. Biz de onları en çok kaybedenler haline getirmiştik. Onu velutu kurtararak insanlar için bereketli kıldığımız toprağa ulaştırmıştık. Ona yani İbrahim'e ilave bir bağış olarak İshak'ı ve torunu Yakub'u lütfetmiştik. Hepsini iyi insanlar yapmıştık. Onları emrimizle doğru yolu gösteren önderler yapmış ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyetmiştik. Onlar daima bizim kullarımızdılar. Onlar daima bizim için kulluk edenler idiler. Lut'a gelince ona da doğru hüküm verme yeteneği ve ilim vermiştik. Onu çirkin işler yapmakta olan şehir halkından kurtarmıştık. Şüphesiz ki onlar kötü iş yapan, yoldan çıkan bir toplumdu. Lut'u merhametimize yerleştirmiştik. Şüphesiz ki o da iyilerdendi. Nuh'u da an. Daha önce bize dua etmişti. Biz de duasına cevap vermiş. Böylece onu ve ailesini yani destekçilerini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Nuh'u delillerimizi inkar eden o toplumdan korumuştuk. Şüphesiz ki onlar kötü bir toplumdu. Hepsini suda boğmuştuk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Hani içinde halkın koyunlarının yayıldığı bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Biz onların hükmüne şahittik. Böylece bu fetvayı Süleyman'a biz öğretmiştik. Biz onların hepsine doğru hüküm verme yeteneği ve ilim vermiştik. Kuşları ve tesbih eden yani Allah'ı yücelten dağları da Davud'a boyun eğdirmiştik. Bunları biz yapmaktayız. Ona savaşta düşmandan sizi koruması için zırh yapmayı da öğretmiştik. Artık şükredecek misiniz? Kasırga gibi esen rüzgarı da Süleyman'ın hizmetine vermiştik. Onun emriyle, İçinde bereketli kıldığımız toprağa doğru akıp eserdi. Biz her şeyi bilenleriz. Şeytanlaşmış insanlar arasından da onun için dalgıçlık yapan, inci çıkaran ve bundan başka işler görenler vardı. Onları gözetim altında tutuyorduk. Eyüp'ü de an, hani Rabbine, başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye seslenmişti. Tarafımızdan bir merhamet, ve kulluk edenler için bir hatırlatma olmak üzere Onun duasına cevap vermiş Kendisindeki sıkıntıyı gidermiş Ve ona ailesini Ayrıca bunlarla birlikte bil Yani beklemediği diğer yakınlarını daha vermiştik İsmail'i, İdris'i ve Zülkifli de an Hepsi de sabreden kişilerdendi Onları merhametimize yerleştirmiştik Şüphesiz ki onlar da iyilerdendi Balık sahibini Yunus'u da an Hani o kendisine gücümüzün yetmeyeceğini sanarak öfkeyle çekip gitmişti. Karanlıkların içinde şöyle dua etmişti. Rabbim senden başka ilah yoktur. Sen yücesin. Şüphesiz ki ben haksızlık edenlerden oldum. Biz de onun bu duasına cevap vermiş ve içine düştüğü sıkıntıdan onu kurtarmıştık. Biz müminleri işte böyle kurtarırız. Zikeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle seslenmişti. Rabbim. ''Beni yalnız bırakma, sen varislerin en hayırlısısın.'' Biz onun da duasına cevap vermiş ve ona Yahya'yı bağışlamıştık. Eşini de kendisi için çocuk doğurmaya elverişli kılmıştık. Onlar hayır işlerinde koşuşur, merhametimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize saygı içindeydiler. Namusunu korumuş olanı Meryem'i de an, biz ona ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu insanlar için bir ayet, bir mucize kılmıştık. Şüphesiz ki bu peygamberler ve iman edenler tek bir ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kulluk edin. İnsanlar kendi aralarında işlerini paramparça ettiler. Oysa hepsi bize döneceklerdir. Kim mümin olarak iyi işlerden yaparsa onun çabası görmezden gelinmez. Şüphesiz ki onu... Yani ortaya konulan her bir çabayı yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir şehir için artık yenilenmek imkansızdır. Şüphesiz ki onlar geri dönemeyeceklerdir. Sonunda Ye'cuc ve Me'cucun setleri açıldığı, onların her tepeden akın ettiği ve gerçek vaat olan o son saat yaklaşınca, kafir olanların gözleri birdenbire dona kalır. Onlar, ''Ah, eyvah, yazıklar olsun bize, elbette bu durumdan habersizmişiz.'' Hatta biz zalimlermişiz diyeceklerdir. Siz ve Allah'ın peşi sıra taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Onlar ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Hepsi orada ebedi kalacaklardır. Orada onlar için inlemek vardır. Onlar orada iyi haber duyamayacaklardır. Tarafımızdan kendileri için güzel hüküm verilmiş olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulmuş olacaklardır. Cehennemin uğultusunu bile duymayacaklardır. Onlar canlarının istediği nimetler içinde ebedi kalıcıdır. En büyük dehşet bile onları hüzünlendirmeyecektir. Melekler kendilerini şöyle karşılayacaktır. İşte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür. O gün yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi, göğü toplayıp düreriz. İlk yaratmaya başladığımız gibi, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu tekrar yaratacağız. Şüphesiz ki biz vaat ettiğimizi yaparız. Yemin olsun ki zikirden, yani Tevrat'tan sonra Zebur'da da, yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz ki bunda bize kulluk eden toplum için bir mesaj vardır. Biz seni ancak alemlere rahmetimiz için gönderdik. De ki, bana... İlahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Ona boyun eğecek misiniz? Yüz çevirirlerse de ki bana emrolunanı hepinize eşit olarak açıkladım. Size vaad olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz ki Allah sözün açığını da bilir, gizlediklerinizi de bilir. Peygamber bilmiyorum. Belki de o azabın ertelenmesi sizin için bir imtihan ve belirli bir zamana kadar sizi yararlandırmak içindir. ''Rabbim onlar hakkında adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulan Rahmandır.'' demişti.